Açık bin. Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat. Hazırlayan ve sunanlar, Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbit. Merhaba değerli dostlar. Bugün 3 Mayıs 2010 pazartesi. Açık Radyo'da Açık Beyin programının ikincisine hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıdağ, Hakan Gürbit'in mazereti nedeniyle Önümüzdeki iki program boyunca sizlerle baş başa olacağım. Geçen programımızda onunla birlikte bir, yan, bir yandan yeni başladığımız programın heyecanını bastırmaya çalışırken, daha doğrusu o deneyimli radyo programı olarak benim heyecanımı bastırmaya çalışırken, diğer yandan da program içeriğiyle ilgili genel bir giriş yapmayı denemiştik. Bu programa kadar olan zaman dilimi içinde program içeriği ve konularıyla ilgili olarak yaptığımız istişareler sonucunda, mümkün olduğunca sistematik gitmenin ve genelden detaya doğru bir yol izlemenin doğru olacağına karar verdik. Geçen haftaki genel girişimiz içinde de belirttiğimiz üzere, Açık Beyin Programı, dünyada ve Türkiye'de beyin bilgisi bağlamında yaşanmakta olan gelişmelerin, belirli bir bilim alanının verilerine bağlı ve onunla sınırlı kalmaksızın, mümkün olduğunca geniş planlı biçimde ele alınmasını hedefliyor. Buradaki bağlı ve sınırlı kalmaksızın ifadesinden amaç, bu programın geleneksel bir bilim programı olmadığının yaklaşım olarak daha çok bilim felsefesiyle ilgili bir program olduğunun altını çizmek. Bilebildiğimiz kadarıyla, şu anda yeryüzünde adı beyin bilgisi olan bir bilim dalı yok. Bunun nedeni, Elbette ki bu tür bir bilginin olmaması ya da ortaya çıkmış olmaması değil, farklı alanlar içinde dağınık bir şekilde varlığını sürdürmesidir. <gülüyor> Beyinle ilgili bilgiler, geleneksel bilim dünyası içinde, nörobilim kavramı içinde yer almakta, bunlar da yine alışıldığı üzere biyoloji temelli eğitimlerin ve araştırmaların konusu olmaktadır. Tarihlerine baktığımızda ise, Bunlar yine sadece nörobilim tarihiyle sınırlıdır. Bu tarihte topu topu 150 yıl öncesine dayanmaktadır. Oysa genel anlamda bilim tarihine ve daha da ötesi düşünce tarihine girilmedikçe, insanların en azından 2500 yıldır beyinden neden bahsettiklerini ve bu konuda nasıl bir düşünce tarihi yaşandığını anlayamayız. Üstüne üstlük, 150 yıl önce beyinle ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeleri, ve daha sonrakileri birdenbire ortaya çıkmış, tabiri caizse bir gecelik keşifler olarak değerlendirme yanılgısına düşeriz. Dolayısıyla beyin bilgisinden söz ederken onu bu kapsamda düşünmemiz gerekir. Bilim felsefecisi Thomas Kuhn, bilimsel devrimlerin doğasını incelediği ve Türkçe'ye asal gerilim adıyla çevrilerek 1994'te Kabalcı yayınevi tarafından basılan The Essential Tension adlı kitabında şöyle der. Bilim yeterli sayıda bilim adamının bir paradigmayı kabul etmesiyle başlar. Bu no normal bilim döneminde bilim topluluğunun başlıca etkinliği bulmaca çözmedir. Ama zamanla topluluk uygunsuzluk ya da aykırılıklarla karşılaşır. Çünkü başlangıçtaki paradigma artık yetersiz kalmaya başlamıştır. Böylece topluluk bunalıma girer. Bulalımdan ise bilimsel devrim doğar. Sonuçta yeni bir paradigma kabul edilir, yeni bir normal bilim dönemi başlar. Bu sözler bende okuduğum ilk günden beri karmaşık çağrışımlar yapmış ve bu nedenle belleğimde kalıcı hale gelmiştir. Öyle diyorum çünkü zihni karıştıran sorular ve problemler beyni farklı doğrultularda ya da içeriklerde çalıştırarak dikkati ve belleği güçlendirirler. Yani beyin çelişkiden beslenir. Ne zamanki bir şeye kesin kesin inanmaya başlarız, o zaman o inanca ait bilgi bir dikkat ve bellek konusu olmaktan çıkmaya, otomatik bir bilgi haline gelmeye başlar. Otomatik bilgiler ise beynin üzerinde fazla dikkat harcamadığı ve giderek beyin ve bilgi arasındaki bağın zayıfladığı türden bilgilerdir. Her gün benzeri biçimde yapmaya alışık geldiğimiz işlerle, Yeni öğrenmeye başladığımız işleri karşılaştıralım. Beyin kullanımı açısından aradaki büyük farkı hemen anlarız. Arabasını her gün aynı otoparkın farklı yerlerine koymaya alışmış bir kişi, bir süre sonra arabasını aramaya başlar. Bunun nedeni, yaptığı işin bir süre sonra kendisi için dikkat ve bellek gerektiren bir iş olmaktan çıkarak otomatik ya da bilinçaltı bir iş haline gelmiş olmasıdır. Eğer yeni şeyler öğrenmezsek, beynimiz eski bilgiler üzerinden, üstelik de onlara dikkat sarf etmeden otomatik çalışmaya başlar. Bu yeknesak ve otomatik beyin çalışmasının tırnak içinde ruhsal etkileri de vardır. Tırnak içinde diyorum çünkü ruhsal denilen etkilerin altında da beyin vardır. Bu etkilerin başında ise depresyon gelir. Yani heyecan, dikkat ve bellek mekanizmaları yeknesaklaşmış, ve otomatikleşmiş beyinler depresyona eğilimlidir. Konumuzdan fazla uzaklaşmayalım. Konun sözlerinin bende yarattığı karmaşık çağrışımlardan söz ediyordum. Bunlardan biri bu sözlerin bende öncelikle fazla kurgusal, tiyatrovari bir izlerin bırakması. Bir grup bilim adamı bir araya giriyor, bir paradigmaya inanmaya başlıyorlar ve bunun gereği olarak da normal bilim faaliyeti denilen ve hep paradigmayı doğrulamaya çalışan bulmaca çözme işine girişiyorlar. Sonra bu bulmaca çözme işinden ve hep aynı şeyi doğrulama çabasından sıkılıyorlar ve oyunun kurallarını değiştirerek yeni bir paradigmaya inanmaya ve yeniden bulmaca çözme işine başlıyorlar. Bundan da yeni bir bilimsel anlayış dönemi doğuyor. Aslında bu kurguya itirazım yok. Olayın dıştan görünüşü gerçekten böyle. Hipokrat'ın 2500 yıl önce ortaya attığı o ünlü önermeden sonra ki bu önermede davranışların ve düşüncelerin beyin içindeki suyun miktarı ve hareketiyle alakalı olduğu söyleniyordu. Neredeyse 2000 yıl boyunca bu konuyla ilgilenenler ve buna inananlar beynin kendisi yerine içindeki suya baktılar ve bu öngörüyü doğrulayacak bulmacalar çözdüler. Sonra... Beynin içindeki damarları öğrendiler ve her türlü iyiliğin ve kötülüğün nedeni bu kez beyin damarlarının bilgisinde arandı. Daha sonra elektriğin keşfiyle paradigma değişti ve beyin hücrelerinin elektriksel gücüne merak salındı. Beynin elektriksel uyarımıyla ortaya çıkan fiziksel ve gövdesel sonuçlar, beynin sadece bu sonuçlarla ilgili işlevleri ortaya koyduğu inancını yarattı. Yakın tarihi içinde, yaklaşık 150-160 yıldır ortaya çıkan ve ileriki programlarda tartışmayı düşündüğümüz bazı çarpıcı vakalar nedeniyle beynin bir davranış organı olduğunu da öğrendik. Şimdi içinde bulunduğumuz aşamada beynin sadece davranış değil sosyal davranış organı olduğuna inanıyoruz. Toparlarsak şu anki beyin bilgilerimiz içinde tarih boyunca ortaya atılmış her düşünce vill ölçülerde yer alıyor. Ve onca paradigma değişimi ve bulmaca çözme dönemlerinin bir yerde tarihsel mirasına da sahibiz. Örneğin her şeyin beyin suyu demek olduğuna inanmıyoruz ama nörolojide beyin suyunun artmasıyla ve azalmasıyla birlikte bir dizi sendrom ortaya çıktığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi beyin suyunun artmasıyla ortaya çıkan bunama tablosudur. Aynı şeyi Beyin damarları için de söyleyebiliriz. Öyle beyin damar hastalıkları var ki ortaya sadece bunama ya da konuşma bozuklukları çıkabilir. Elektriksel açıdan binlerce yıldır beynin kötü ruhlar tarafından istilasının sonucu olarak kabul edilen sara ya da epilepsinin her türlü davranış bozukluğuna yol açabildiğini biliyoruz. Bütün bunlar tarihte ortaya atılan düşüncelerin en azından bir bölümünün günümüz düşüncesi içinde yaşadığını gösteriyor. Bütün bunların paradigma değişimleriyle ve o doğrultudaki bulmaca çözme faaliyetleriyle farklı bilim insanlarının ortaya koyduğu gelişmeler olduğu doğru. Doğru da bu değişimlere yol açan etkenleri tarihsel ve kronolojik açılardan incelemezsek, yani sahnenin arkasına bakmazsak, kunun düştüğü hataya düşeriz. O ne diyordu? Tarih bir tekerürdür ya da bilimsel devrimler hep aynı dairesel döngü içinde ceryan ederler. Bunun da çok deterministik bir tarih ve bilim anlayışı olduğu kesin. Oysa ben şahsen bir Hipokrat, bir Leonardo da Vinci, bir İbni Sina, bir Newton, bir Kopernik, bir Darwin, bir Freud, bir Marx, bir Einstein, bir Francis Crick olmasaydı bilginin evrimi nasıl olurdu ya da biz nerelerde olurduk diye soranlardan birisiyim. O da o ya da diğeri. Tarihe ister deterministik ister volunter açıdan bakalım. Bugün sahip olduğumuz beyin bilgilerinin boyutlarını ve nereden geldiklerini merak ediyorsak bu bilgileri tarihsel ve bağlamsal bir perspektif içinde ele almak zorundayız. Benim bir gözlemim var. Sanatla Müzikle yaşam boyu uğraşanlarda o tür hayatın getirdiği maddi zorluklara rağmen öğrenme süreçlerinin, belleğin ve hayata dair motivasyonun emsalleri olan ve genellikle yetnesek işlerle uğraşanlara oranla daha fazla korunduğunu düşünüyorum. Son yapılan beyin araştırmaları da bu gözlemi doğruluyor. Şimdi dilerseniz bu cümleden olmak üzere kısa bir ara verelim. Ve beynimizi dinlendirmeye çalışalım. Sizlere katalan müzikolog ve e, sanatçı Hordi Saval'ın Servantes Zamanı şarkılarından Romance de Don Beltran isimli parçayı sunuyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Programımızın tanıtımı ve varlık nedeninin açıklanması aşamasında beynimizle ilgili olarak bildiklerimizin günümüzde geldiği yerle ilgili olarak yeni bir aşama içinde olduğumuz söylendi ve bu aşamanın sonucu olarak ortaya çıkan yeni bilgi ve ilgi alanlarından söz edildi. Bunlar arasında birçok bilgi dalının önüne nöro ekinin konulmasıyla ...üretilen yeni alan adları vardı. Nörofelsefe, nöroekonomi, nörosanat, nöroantropoloji, nöroetik gibi. Bu deyimler bugünkü paradigmanın deyimleri. Yani yerine göre biz bunları kullanmadan günümüzün beyin bilgisinden söz etmemiz mümkün değil. Ancak biz hayattan ve ilgi alanlarımızdan çok iyi biliyoruz ki... ...ne toplumsal ne de bireysel planlarda... Bir paradigmaya toptan inanmak veya toptan onu reddetmek diye bir şey yok. Bu tür kavramlar sosyolojik olmaktan çok ideolojiktirler ve birilerinin niyetlerini genelleştirmelerinden başka şeyler değillerdir. Hatta bazı ideolojilerin bırakınız yüzyılları çağları bile ilerici ya da gerici olarak ilan ettiklerini biliyoruz. Orta çağ örneğinde olduğu gibi. Doğru olan, ve sosyal bilimlerle uyum taşıyan anlayış, tarihin her döneminde ve her insan topluluğunda ilerinin ve gerinin anlamlarının değişebildiği. Bilimsel bilgi açısından ise yeni olanla yerinde sayının belirlenmesinde sadece tiyatro sahnesinde değişen roller anlayışı yeterli değil. Her şeyin içeriğine ve o içeriği belirleyen arka plana bakmak lazım. Peki, şimdi konumuzla ilgili olan soru nedir? Tarihte ve akan zaman içinde ne olmuştur ki felsefe, iktisat, antropoloji ve sanat, nörolojik bilimlerle ve onun merkezinde yer alan beyin bilgisiyle birlikte anılmaya başlanmıştır. Oysa bundan 25-30 yıl önceye kadar herkes kendi yolundan yürüyordu. Geçmiş zamanlardaki olağanüstü yaratıcı insan figürleri dışında, Modernist çağla birlikte ortaya çıkan ve hala, halen de geniş ölçüde süren, birbirleriyle teması olmayan iki temel kültür vardı. Ve hala da vardır. Birinci kültür denilen sanat kültürü ve ikinci kültür denilen bilim kültürü. Sonra yavaş yavaş üçüncü kültür denen bir kültür belirmeye başladı. Üçüncü kültür her şeyden önce eleştirel bir yaklaşımın eseriydi. Bu kültüre mensip olanlar arasında bilim tarafında ya da sanat tarafında uzun yıllar yer alıp da kafalarındaki sorunların yanıtlarını bulamayanlar ya da hala sorulacak sorunları olanlar vardı. Buna bir çeşit üst entelektüel formasyonda diyebiliriz. Eğer postmodern dönemi kutsayacağımız bir şey varsa bence budur. Çünkü bu üst ve geçişler gösteren entelektüalizm bu dönemin eseridir. Bu gelişmenin 21. yüzyıla damgasını vuracak gelişmelerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan 25-30 yıl önce bile hiç kimse bir psikoloğun Nobel ekonomi ödülü alabildiğini alabileceğini tasavvur bile edemezdi. Stanley Kahneman bugün nöroekonomi dediğimiz bilgi dalının prensipleri içinde yer alan insanların ekonomik faaliyetleri sırasında hangi davranış biçimlerini tercih ettiklerinin anlaşılmasında katkıda bulunmuştur. Yine kısa bir süre önceye kadar bir felsefe hocasının kendi alanının problemlerinin çözümünde beyin mekanizmalarına atıfta bulunan bir nörobilimcinin ise beyinle ilgili yeni bilgilerden yola çıkarak örneğin Descartes'e eleştiren kitaplar yazmaları da düşünülemezdi. Bütün bunlar yeni olan bir bilinç ve bilgi düzeyinin göstergeleridir. Bu tür göstergeler şimdi üçüncü kültür olarak tanımlanmaktadır. Bizim ve programımız açısından bu gelişmelerin ana teması ise, sizlere anlatacaklarımızın bir üçüncü kültür misyonu ve faaliyeti olduğudur. Diğer bir ifadeyle, beyne ait gerçeklerin, sosyal bilimlerdeki insan faaliyetlerini anlayabilmemiz için bir araç haline geldiğini, ve sosyal bilimlerdeki insan davranışlarının beyinde hangi yapılarla ilişkili olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bu gelişmeleri anlayabilmek ya da anlayam anlayamamak sonuçta bizim elimizde. Eğer yukarıda özetlediğim gelişmeleri bir tiyatro oyunu mantığının dışına çıkarak tarihsel arka planlarıyla incelemeyi tercih edersek ilk doğru adım atıyoruz demektir. Bunun anlamı ...beyni daha iyi anlayabilmek adına... ...gerektiğinde düşünce tarihine... ...gerektiğinde sanat tarihine... ...gerektiğinde bilim tarihine başvurmaktır. İkinci doğru adım... ...bu tür başvurmalarda... ...karşılaşacağımız yeni bilgiler... ...üzerinde kafa yormak... ...eleştirel ve çapraz düşünmektir. Bu tarz düşünme çabası... entelektüel kapasitemizi... ...arttıracaktır. Amaç... ...özellikle... ABD'de baş gösteren bazı indirgemeci anlayışların düşündüğü ve yaptığı gibi nörobilimi sosyal bilimlerin yerine koymak ve her şeyi gen parçacıklarıyla açıklamak değil, aksine sosyal bilimlerin bireysel ve toplumsal düzeydeki insan faaliyetlerine yönelik olarak yaptığı önermelerin nörobilim yöntemleriyle incelenmesi sonucu insanın doğal davranış patenlerine ait bilgiler edinmek. Başka bir deyişle... ...her zaman dışta bırakılan... ...ve hep fen bilimleri... ...ve biyoloji tarafında yer alan... ...beyin bilgisini... ...sosyal bilimlerin bir parçası haline getirmek. Bunun da... ...en doğru bilgilenme kaynağı... ...olduğuna, yerinin de... ...üçüncü kültür kavramı... ...içinde olduğuna inanıyorum. Bu yolda... ...başlangıçtaki en önemli çaba... Nörobilim tarihinin köklerini felsefe tarihi içinde aramaktır nörebilim tarihinin köklerini felsefe tarihinin içinde aramak ne demektir Eğer biz bugün ki beyin bilgilerimizi son 150 yıl içinde ortaya çıkan ve geri planı olmayan bilgiler olarak kabul edersek Sadece onları teknik ve kendi içinde sınırlı bir bilimsel bilgi olarak e, öğrenir ve kesinlikle felsefi altyapılarını neden ifade edildiklerini anlayamayız. Onun için başlangıçtaki en önemli çaba bu tarihin köklerinin felsefe tarihi içinde aranmasıdır. Bu görüşle ilgili... Belki de en eski örnekler olarak beyin hipotezini ortaya atan Hipokrat'ın davranışların kaynağı olarak beyindeki suyu göstermesinin arka planında iki önemli felsefi etkin olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi kendisinden en az 100 yıl önce yaşamış olan felsefenin ve aynı zamanda antik çağ doğa felsefesinin kurucusu Thales'in, Evrenin ilk ve temel varlık maddesi olarak suyu kabul etmesi görüşünün etkisi. İkincisi ise yine diğer bir antik çağ felsefecisi olan Heraklit'in suyu değişimin sembolü olarak ileri süren görüşünün etkisidir. Başka bir etkileyici örnek olarak Aristo'nun ünlü Püsüşe kavramını örnek gösterebiliriz. Bu kavram genel olarak biyolojik bir kavram olarak organlara sahip bir gövdeyle ayrılmaz biçimde yaşayan ruhu ifade etmek için kullanılmıştır. Ve sonraki yüzyıllar boyunca felsefe tarihleri içinde kimileri tarafından maddeden bağımsız ruh, kimileri tarafından da zihin olarak nörobilim tarihinde ise genellikle bilinç olarak algılanması bazı felsefe felsefe kaynaklarına göre yanlış olabilir. Ve başka bir örnek olarak ise doğa felsefesi anlayışının bir uzantısı olarak gelişen ve Roma döneminde Galen, Galen tarafından anatomi çalışmalarına konu edilen beyin suyu düşüncesiyle ilgili deneyler yapmanın kilise tarafından bin yıl boyunca yasaklanmış olmasıdır. Bu belki de insanlık tarihinin ...en uzun süreli değişmeyen... ...bilgisinin altyapısıdır. Ve bu bilgi... ...ancak Rönesans döneminde... ...Leonardo da Vinci tarafından... <gülüyor> ...pardon... ...eski haliyle gündeme... ...getirilebilmiştir. Ve... ...yeni bir katkıda bulunulmadan... ...gündeme getirilip... ...geçmiş hatırlatılmıştır. Felsefe ve nörobilim tarihlerinin... ...ortak yolculuğu orta çağ boyunca bin yıl süreyle kesintiye uğramıştır. Bunun en önemli göstergesi felsefenin bu süre içinde patristik felsefe, İslam felsefesi ve skolastik felsefe aşamaları içinde kendi yolunda yürümesine karşın içinde beyin suyunu taşıyan odacıkların beyinde davranışların yerleştiği bölge olduğu düşüncesi 5. yüzyılda donarak 15. yüzyıla kadar bu konu ...bir daha açılamamıştır. Buna paralel biçimde... ...beşinci yüzyıla kadar... ...felsefe ve nörebilim tarihi kitaplarında... ...ortak figür olarak yer alan kişiliklerin... ...yerini... ...bin yıl boyunca sadece teolojiyle uğraşan kişiler almıştır. Ancak on beşinci yüzyılda ortaya çıkan... Rönesans hareketi... ...bir yeniden okuma ve bilinçlenme hareketi olarak kalınan yerden yoluna devam edebilmiştir. Bu hareket içinde yine her iki alan içinde de önem taşıyan isimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların başında hiç kuşkusuz Leonardo da Vinci gelir. Yalnız büyük bir ressam ve mimar değil, deneylerle doğanın anlaşılmasından yana olan bir doğa filozofudur da Vinci. Dönesans sonrası dönemde her iki tarih açısından da Ortak bir figür olarak karşımıza çıkan kişilerin başında ise Descartes gelir. Nörobilim tarihi kaynakları onun sinir sisteminin ve beynin yapısıyla ilgili hipotezlerine ve çizimlerine yer verirler. Bu hipotezler içinde Descartes o zamanlar içi boş tüpler olarak kabul edilen sinirlerinin içinden sinirlerin içlerinden geçen beyin suyunun otomatik ve refleks insan hareketlerinin sağladığını ve beynin bu davranışları yönetmekle ilgili bölümünün her iki beyin yarısı arasında orta hatta yer alan ufak bir cisimcik olduğu, gudecik olduğunu ifade eder. Dekat'ın bu açıklamaları örnek alınarak, Versailles Sarayı'nın bahçesine suyun kafa ve gövde arasında dönüşümüyle hareket eden heykeller yapılmıştır. Katkıları arasında görme fizyolojisine ışık tutan görüşleri ve çizimleri de bulunmaktadır. Felsefe kaynakları ise Descartes'le ilgili çok daha yoğun yazılmış bölümler içerirler. Descartes dualist felsefenin kurucusudur. Onun zamanına kadar beden-zihin ilişkileri iki şekilde ele alınmıştı. Bunlar da bir tanesi zihni Beynin adeta bir salgısı gibi gören, iç salgısı gibi gören materyalist-monist görüştür. Bu görüş en özlü ifadesini Hipokrat'ın beyinle ilgili sözlerinde bulmuştu. Hipokrat önce davranış-beyin ilişkisi üzerine hipotezini özetler ve devamla insanlar bilmelidirler ki tutkular, zevkler, gülme, spor yapma,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 Korku dolu ve kendine güvensiz hale gelebiliriz. Biz bunlara ancak beyin sa sağlıklı olmadığında sahip olabiliriz. Bütün bunlar beynin aşırı faaliyetiyle mümkün olabilir. Hipokrat, beynin bu işlevleri beyin suyunun dinamindeki değişikliklerle yapabildiğini belirtir ve bu suyun azalmasının ya da artmasının çeşitli hastalıklara yol açtığını söyler. Bu görüş, felsefede ilk çağ doğa felsefecileri tarafından savunulan görüşün insana uygulanmasıdır. Ancak bu görüşün zayıf yanı, davranışların ve zihnin beyin tarafından adeta bir iç salgı bezinin yaptığı gibi, salgıymış gibi ya da dolaysız bir türevmiş gibi kabul edilmesidir. Beden-zihin ilişkileri konusundaki İkinci yaklaşım ise idealist felsefi yaklaşımdır. Ruhu bedenden bağımsız ve ölümsüz bir fenomen olarak ele alır ve ruhun ölümden sonra yeniden bir başka bedende dünyaya geleceğini de vaz eder. Bu görüşe göre ruh bedenden ya da beyinden bağımsız ve tanrısal bir fenomendir. Descartes beden zihin problemine analitik yaklaşır. Ona göre, otomatik davranış, rasyonel davranış ve duygular eşliğinde davranış farklı farklıdır. En başta hayvanlarla paylaşılan ve ortak olan refleks ya da otomatik davranışlar vardır ki bunların kaynağı bedendir. Beyin iç, beyin içindeki suyun o zamanlar içi boş tüpler olarak kabul edilen sinirlerin içinden bedene iletilmesi sırasında. Bu tüplerin içindeki girinti ve çıkıntıların suyun hızını ayarlaması yoluyla bu tür hareketler ortaya konulur. Amaca yönelik hareketlerin beyindeki merkezi, yukarıda da ifade ed edildiği üzere, beyinde orta hatta yer alan ufak bir cisimciktir. Ama hislerimizin kaynağı ve bunların eşliğinde düşünmemiz ve davranabilmemiz ancak ona göre ...beden dışı bir yönlendirmeyle olur. Nörobilim tarihi kaynakları... ...17. yüzyılla ilişkili olarak Descartes'in adını ve görüşlerini anmakla yetinirler. Felsefe tarihi kaynakları ise bu yüzyıl için çok daha fazla şeyler söylerler. Süremizin e, sonuna geldiğimizi e, fark ederek... E ee, bir sonraki programımızda bu bilgileri vermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın Açıkmayı Nöro felsefe nöroekonomi, nöropolitika nörosanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.